Açık nimarlı. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, cenk dereli ve volkan taşkın.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 Ben biraz daha uzaktan çevredim, <gülüyor> <gülüyor> uzak bir ben çevredim. Ben Trabzonluyum. Ben Trabzon, biraz Kuzey'den. <gülüyor> ben de çok Doğu'danım. Yani. <gülüyor> Doğu Beyazı'danım. <gülüyor> ben de Batı falan geldim. <gülüyor> e siz nasıl geldiniz? Benim de hiçbir fikrim yoktu Mardin'in aklımda. Gerçekten net söylentiler vardı. <gülüyor> Ben şanlı falan olmama rağmen daha önce hiç gelmemiştim Mesela hiçbir şeyini bilmiyordum Sadece bir eski evlere falan var diye biliyorduk o Ben bir kitap okudum ve hayatım kaydı <gülüyor> Yakup Kadir'in Yaban adlı romanını okumuştum de Çok etkilendim dedim Yaban olmak nasıl bir duyguymuş acaba <gülüyor> Sonra sınav sonuçları da düşük gelince Takoz niyetine vardığını yazdım <gülüyor> Haritada yerini de bilmiyordum Ama geldik geldiğime pişman değilim <gülüyor> Güzel yani ben Mehmet Atlı için geldim. <gülüyor> İliyip bir cevap vermişim. Şimdi Mehmet Atlı'yı bir de biraz anlatırsan tamam. Yani buradaki daha çok Türkçe söyleyen bir sanatçı. Sevdiğimiz de bir insan. Onu görünce zaten öğretim görevlisi falan. İlk önce zannetmedim yani o değil isim benzerliği falan zannettim. Sonra girince işte CV'sinde yazıyordu işte halen albüm çalışmaları falan devam ediyor. Bir tane albüm falan var dedim bu olur kesin. Gidip fotoğraf çekti <gülüyor>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 Yok ya bina falan da yapamayacağız. <gülüyor> Biz öyle sanıyoruz mühimari. <gülüyor> da öyle olmaması da gerekiyormuş zaten. Yani. Tempolu ama iyi başladı bence. Kimi kim, bir mimar? Zihan en çok doğrulandığı kültür sanat <gülüyor> tarihi. <gülüyor> <gülüyor> Tayfun acayip. Ben onu da hiç <gülüyor> çalışamadım. <Evet, gülüyor> sınıf cebi tek aldık. Evet. Tayfun acayip. Tayfun Hoca'nız dinler bir şey kolaydır.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 Ondan sonra Sizinle zaten gezici kütüphaneniz. Evet, otel, otel projesi ondan var. Otel projesi. var. Ondan sonra de, en garibimize gidik 2 metreye 12 metre bir yere ev yap. Ev tasarlamışlar. Hani bir tuvalet, mezarlık falan. Tuvalet, da. mezarlık falan Ay, vardı. Onları hatırlıyorum. Değil, evet, sonra evet, ee, iyi ya çok değişik alanlar çıkardık aslında. Peki <gülüyor> kampüsün biraz ondan bahsetmek lazım. Kampüs eski Mardin içerisinde. Yeni şehre biraz uzak. Yani aslında şeydendi. Kampüs değil de fakülte Tam aslında. Allah yani Allah <gülüyor> Yanlış koydu. Başka şeyler düşünecekler. <gülüyor> <kirli>. <gülüyor> e, fakülte binası eski hükümet konağından e, hmm. çevrilmiş durumda. Tam Eski Mardin'in birinci caddesinin sonunda Sabancı Müzesi'nin yanında yer alıyor. Tam adresi verdik zaten. <gülüyor> Peki yani burada sadece mimarlık öğrencileri var. Siz hiç... Şehrin diğer kısmıyla iletişime geçiyor musunuz? Nasıl, günleriniz nasıl geçiyor? Yani burada mimarlık öğrenci olarak Mardin'de günleriniz nasıl? Özellikle diğer öğrencilerle iletişimimiz tamamen kokmuş bir durumda. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Sadece birinci sınıftayken yani insan toplum medeniyet dersi diye bir ders vardı. Hı -hı. diğer bölümdeki arkadaşlara Ondan sonra hiç öyle bir şey olmuyor. Onda da gidip bir yerde oturuyorduk yani. <gülüyor> Yok, yani yine mimarlık yine yine yan oturuyordu yan biraz. En arka sıra bizi arayınmış gibi gidiyoruz. Yine yan <gülüyor> <gülüyor> Ama bu binada da sadece siz varsınız o da aslında evet. bir yandan avantaj. Evet. Hani burayı bu olmak. Çünkü 24 saat bina açık bu çoğu o üniversitede olmayan Evet ya burada Uyuyamıyoruz. Geçen Koltuklarımız çok rahat. <gülüyor> Ama en azından yatacak bir evet. koltuk var o. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşımız geçen sene burada yaşıyormuş bir ara öyle bir... Ha,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 Bayağı uçurum var aslında bana göre en azından. hani Daha böyle olan bir şey, biz sürekli tasarlamayla falan başladık. Değişik ufkunuz açılsın falan diye girdik ama onlar biraz daha farklı gidiyor onlarda iş. Daha böyle olağan bir şeyi yapmaya çalışıyorlar gibi. Ben bundan çok memnunum hani bizden en azından. Daha çok onlar bizi merak ediyor ya da zannetmiyoruz. <gülüyor> Hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> <düğünler, gülüyor> Orada <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> <Onlar bile> <gülüyor> <söylüyorsunuz>. <gülüyor> <gülüyor> ya da kendimizi kantarıyoruz. <gülüyor> ...ama niye burada mesela bir tane blog'unuz, bir tane Twitter hesabınız var? <gülüyor> evet. yani burada haberleri de yayıyorsunuz aslında. <gülüyor> Twitter hesabı tam neydi onun da adresini vermekte? Artıklı <gülüyor> uh, vol 2.2 <gülüyor> <gülüyor> Vol 2.2 bunu bizim blog'da da paylaşırız. Bir tane de e, blog var. E, blog'da da okul hakkındaki bilgiler e, yayınlanıyor...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 Programın başında dediğim gibi Mardin'deyiz. Mardin Artuklu İmarlık Fakültesi ve bölümü <gülüyor> öğrencileriyle beraber oturuyoruz. E, programın ilk yarısını e, ay tutuldum. <gülüyor> <gülüyor> programın ilk yarısını e, Mardin Artuklu Mardin <gülüyor> <çok gülüyor> <gülüyor> Artuklu <tamam. de> <gülüyor> <gülüyor> Tekrar söylüyorum. Programın ilk yarısının Martin artıdının bir blok hesabı ve bir twitter hesabı olduğundan bahsetmiştik. ben aslında şöyle bir anımdan bahsedeyim. Bu sene geldiğimde işte Plantocul'un odasına girdiğinde duvarda biz neden tam burada moderatör olamıyoruz diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazımızda anlaşılmasın bir, diye. <gülüyor> evet gazete kesilmiş şekilde bir yazı vardı. <gülüyor> onu mu arkadaşlar onu değil ya. <gülüyor>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 alsın ben de çikolata bıraktım. aynı bir şeyi trafikten gerekiyor. Evet. Ee, Smeyi ben ilk bildim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaparken fotoğrafını çekmiştim hemen geceyi gidip Bülent hocaya işte kötü düşman <gülüyor> var diye hemen ilk bildim. Aslında biraz yani bundan <gülüyor> bir şeyler de bahsetmek istiyorum. Burada hocaların kapıları genelde açık. Evet. Ya. Yani hocalarla iletişiminiz gayet iyi gözüküyor. Yani hoca değiller bana göre yani arkadaşlar. Bizden sanki hep yani bitirmişiz, o da mimar, ben de mimar. Oturup konuşuyoruz gibi yani hiç bir şey yoktu. Evet. Peki bu sene ne yapıyorsunuz? Bu geçen dönem ne yaptınız? Artık ikinci sınıf. Neden karışıktı? karışık. k proje yaptık. D-K proje ne oluyor sınıftan birileri yani proje 3, 4, 5 fark etmiyor, yani arada <gülüyor> kalan. Herkes var, birini ne <gülüyor> <yaptık. gülüyor> Gördük orada seviyemizi falan gördük hani ne durumdayız, neyiz. Hı -hı. O yüzden biraz dağıldık yani. Bu dönem ne yapıyorsunuz? Bu dönemde yine gruplaştık. Farklı farklı gruplarda. Hani hepsinin başında hocalar. Ama aynı sınıftayız. Hani aynı sınıfın grupları. Öyle biz öğrenci projesi yapıyoruz. Biz grup Hı. olarak şu an. Öğrenci, öğrenci, merkezi. öğrenci merkezi. Tam da aynı gruptan denk gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aslında şöyle oldu. Biraz daha... <gülüyor> tesadüf, <gülüyor> tesadüf değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Perşembe yok. Cuma günü oluyor? Cuma, Cuma günü yok.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 Ben geçelim <gülüyor> Benim pek yok kafamda. Benimki de çok korkmuşken anlatırız abi. Anlat. <gülüyor> Anlat. <gülüyor> ya, ilk başta bir piyasaya atılmak istiyorum yani nedir ne e, Onu düşündüm. Sonra bir yandan diyorum yüksek lisans yapayım, üniversite yapayım. Sonra bir yandan diyorum ki Avrupa'ya gideyim, Avrupa'da mimarlık yapayım. O şekilde yani. Memleketlere geri dönme şeyi var Herkes <gülüyor> dönülecek İlla mi? öyle bir şey var ama... Vardır isterler zaten geldi diye işte. <gülüyor> Yapalım pek konut projesi keyfimize bakalım nerede Sana var ya. galiba birkaç teklif. <gülüyor> Dayımlarım vardı geçen yaz idai yap yap diye. Benim şeyler. Senin tıma? Benim benim aslında bilmiyorum ya ben hem mimarlık yapıp dergiye ben daha çok ilgi duyuyorum. Yani daha çok kitap okuyabileceğim daha rahat edebileceğim bir yerlerde olmak istiyorum. Ama parada kazanayım yani. <gülüyor>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 Ya okul az, az insan olduğumuz için hani hepsini kapatıyorlar, toplanıp oraya gidiyoruz böyle bir aile gibi ya misafir geldi <gülüyor> der, der gibi toplanıyoruz atölye 1'e orada hemen, hemen hepsini de izliyoruz yani. Kaç kişisiniz şimdi sizin sınıf 30-26 kişi. Kişi, kişi her Zaten sınıf. okul genelde 106 kişi olması gerekiyor. 106 kişi evet. aslında küçük bir evet. okul. Belki evet. yüksek lisans evet. öğrenciyle 120 120'yi falan bulurulur. Evet. Evet. Siz geçen sene Gezi'ye gittiniz mi? Biz hep bu sene mi gideceksiniz şimdi? Hayır, gidemedik. Ha gidemedik. <gülüyor> bu sene gideceğiz ama ikinci sınıflar olarak ya 1'lere ya 3'lere ya 1'lere. Evet, <gülüyor> <gülüyor> bireysel gidemiyoruz. Evet, Grup olarak gideceğiz ama bu sefer. Sınıf olarak kahveleri, kısmet <gülüyor> inşallah. E, Mardin'in etrafında falan gitmiyor musunuz hiç? Sabancı Müzesi'nde bir de ne kadar sonra gördük. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyenler var. <gülüyor> <Kendimiz> var. <gülüyor> bu yıl proje başına birinci dönem Cizre ve Müsaybin Gelsi oldu. Bu pro proje için de tamam genelde öyle proje için <gülüyor> falan oluyor. Yok, biz biraz daha işin. <gülüyor> biraz sıkıcıydı galiba. <gülüyor> evet Ya o işte falan. Sıkıntılıydı. O. Peki, e, şimdi ya her gün okula gidip geliyorsunuz genelde zaten 5 gün dersiniz var. Hı, yani ölüm program tamam evet, Gece 12'de gidip sabah 8'de geliyorsunuz. <gireyim. gülüyor> Gidebilir. Peki Mardin'de yaşam nasıl? Ya yani Mardin kentinde Günlerinizi nasıl geçiyor, nerede zamanınızı geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz, hep okulda mısınız? Söylemesi çok zor değil, sürekli okulda <gülüyor> çıktığımız hafta sonu bile geçmiş evet. Sinemaya falan vesaire. E, Yok onu da unutuyoruz, uzakta çünkü sinema. <gülüyor> uzakta bir yerlerde öyle ona da pek gidemiyoruz. Dolmuşla çok geçiyor vaktimiz, dolmuşlarda gidip gidiyoruz, yukarı aşağı hani yeni <gülüyor> şeyde kalıyoruz çoğumuz. Çoğunluk zaten yeni Yenişehir'de yani. kalıyor. Akşam 9'dan sonra otobüs kalmıyor yani. Evet. yani o yüzden kışlar öyle genellikle. Yazlar oluyor da evet. O da biraz sıkıntı oluşturuyor işte. Yani daha aşağıyı yürüyoruz. Çok cansız <gülüyor> bir hayat başlıyor. Saat 9'dan sonra. Okulda heyecanlı. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Mardine, en, si en sevdiğim yer okul şahsen. <gülüyor> geçen sinemaya <7'dir>. <gülüyor> gidiyorduk. <gülüyor> geçen sinemaya gidiyorduk. Saat 7-5,5 müydü? 6 müydü? Öyle bir şey. 7,5 saniyasına yetiştirmek için gidecektik. E dönüşü yoktu. Mesela ondan dolayı gitmedik. <gülüyor> Ama aslında bir yandan şundan da bahsetmek lazım aslında tüm Mardin Artuklu mimar kültüsünün en üst katı şöyle bir sürü açık stüdyolar var, bütün stüdyolarda projeksiyonlar, ses sistemleri var. Geçen gün hatta ses film seyirciyiz. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Doğru, biraz ihtiyaçtan da var. <gülüyor> Öyle de iyi oluyor ya. Zaten gitsek de bir yere birlikte gideceğiz. Hı -hı. O kadar iş çekip gideceğimizi okulda da izliyoruz. Okulda izliyoruz. <gülüyor> Müzik açıyoruz, ses sistemi var. Bazen rahatsız değdiyoruz aşağıdakilerin. <gülüyor> evet, Açık yerler. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür teşekkür. sizi tozar günü <gülüyor> evinizden kaldırdık. Buraya yani getirdik. Son bir <gülüyor> şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Herkes için Mimak 2000'e alındığım bir nokta. Geçen yıl bize çok daha fazla çalıştırdınız bu birlerde. <gülüyor> Bizim geri sayımımız vardı. <gülüyor> çok Onların oldu. da geri sayımı vardı aslında. Da sonradan kaldırdık. <gülüyor> Onlar size <sesi> dayanamadık. <gülüyor> şey <Yani. gülüyor> Tekrar... Size teşekkür ederiz. Bugün Mardin Artuklu Mimarlık Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeydik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşların arkadaşlarım bloglarını Twitter hesaplarına açık mimarlık notoblogspot.com'dan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Very good. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak.